Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an-ı Kerime imanımızda elhamdülillah bir şüphemiz yoktur. Müminiz, mümin yaşamak istiyoruz, mümin olarak Ölmek istiyoruz. Bu gaye ile yaşadığımız hayata Rabbim yardım etsin diye de duacıyız sadece. Ancak Kur'an-ı Şanı sadece alimler anlar, cahiller alim olmayanlar, Kur'an-ı Kerim'i anlayanları dinler tarzında bir anlayış başımıza musibetler getirmiştir. Hepimiz ashab-ı kiramı merak ediyoruz. Heyecanla. Onları gözyaşlarıyla okuyoruz, dinliyoruz. Ama ashab-ı kiramın esasen yaratılırken bizden farklı yaratılmadıklarını ve Müslüman olduklarında da bizden çok daha iyi konumlarda olmadıklarını, hatta çok daha kötü konumlardan, çok kötü eksi noktalardan, büyük makamlara yükseldiklerini biliyoruz. Hangi sahabi, 3-4 Medine'de doğan sahabi hariç, o büyük sahabilerden hangisi doğduğunda kulağına ezan okundu ki? Hangisi, 20 yaşına geldiğinde ya da kaç tanesi 20 yaşına geldiğinde Kur'an okumayı biliyordu. 30 yaşında, 40 yaşında Müslüman oldular. Kötü bir hayattan geldiler. Dolayısıyla sahabe kiram, udvanullahı aleyhim cemian bizlerden çok daha vahim noktalardan Allah'ın cennetine gittiler. Ama bir farkımız var. Bize göre büyük bir kayıp olan bir farkları vardı. Ne diyor sahabi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gidip günlük Kur'an dinleyerek evimize gider. Onu tatbik ettiğimizi görünce biraz daha Kur'an öğrenmeye giderdik. Kasaptan yarım kilo kuşbaşı alır gibi ve onunla yemek yapıp karnını doyurur gibi Kur'an öğreniyor. Şimdi çocuklarımız on yaşına gelmeden hafız oluyor. Öyle yarım kilo kuşbaşı filan değil elde ettikleri. Ama Allah'ın kitabı arı kovanındaki vızıldılar gibi yanımızda okunduğu halde tesir oranımız ashab-ı kiramla ölçülemeyecek mesafelerde duruyorum. Allah'tan bu hatamız için mağfiretini diliyorum. Dalgınlığımızı <gülüyor> zail kılmasını, uzaklarda bir hastalık haline getirmesi, yani bizden uzak kılmasını niyaz ediyorum. Bugün, şimdi Kur'an-ı Kerim'den, Birkaç ayeti okuyacağım. Bu ayetlerin hiçbir şekilde bir tefsire ihtiyacı yok. Arapça bilen herkesin anlayacağı kadar gayet açık. Neden tefsire ihtiyacı yok diyorum. Çünkü Kur'an'ımızda bazı ayetler Arapça biliyor olsan bile senin anlayacağın düzeyde değildir. Altyapı gerektiriyordur. Başka ayetlerle bağlantısı gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamaları gerekiyor. Ashab-ı kiramın nasıl anladıklarına dair bilgi gerekiyor. Şu okuyacağım ayetler çok net. Sanki Türkçe bir metin okunuyor gibi okunacak ayetler. Bu ayetlerden bir tefekkür malzemesi oluşturmak istiyorum zihnimizde. Bu tefekkür bizi sonunda bu yaşadığımız hayatta şeytanın ne tür projelerle iş yaptığını toplu olarak anlamamıza yardım edecek inşallah. Biz şeytanı öyle cinlerden geliyor, çarpıyor insanı, işte haçta da taşlıyorsun, bu kadar bir düzeyde tutuyoruz. Hayır, şeytan bugün kana bulanmış bu dünyadaki şer projelerinin başıdır. Şer mimarisinin başı şeytandır. İblisi bu çapta tanımamız gerekiyor. Aksi takdirde filan yerdeki şer gücü dediğimiz bir devletin istihbaratına takılır kalırız. Filan devlet bizi perişan etti der, takılır kalırız. Hayır, şer, İblisin kontrolündedir. Yer yer bu Çin imparatorluğu olur. Yer yer batı uygarlığı olur. Ama şer aynı şerdir. Bunu ben inşallah aklımdan uydurmadığımı ispat etmek için ayeti cilileleri beraber tefekkür edelim diyorum. Tekrar rahatlatmak için uyarıda fayda var. Bu ayetler için tefsir kitabına bakmaya gerek yok ayrıntılarda, açıklamalarda tefsir kitabına bakabiliriz. El-Enam suresinin 112 117. ayetleri arasını dinleyelim. Eûzü <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Vekezâlik ce'alnâ li kulli nebiyyin adûven şeyâtiîne'l-ins vel Yühi bazıları ile bazıları yühi bazıları ile bazı zehr ve kâlû urûra. Ceddak Allahü Alâzim. Al-An'am 10. Yuzun ikinci ayetinden okuyoruz. Ve <gülüyor> özellikle jâlîna, herpe jambere düşmanlar yarattık. Allah söylüyor, düşmanlar yarattı inel insi ve cinni. Bunları da insanların ve cinlerin şeytanlarından yaptık. Küçük açıklamalar ipucu şeklinde vereyim. Rabbimiz En'am suresinin 112. ayetinde ne buyuruyor? Her peygamber için insanlardan ve cinlerden oluşan şeytanlar yarattık. İnsanın da şeytanı varmış demek ki. İki ayaklı, gözü, kulağı olan şeytanın da insanın da kesiştiği bir nokta var. Şeytanın ve cinin kesiştiği bir nokta olduğu gibi. yuhi ba'duhum ila ba'din Bunlar yani cin şeytanlarıyla insan şeytanları Zuhru fel kauli gurura birbirlerine dışı süslemeli sözleri taşırlar. Ayet çok açık. Allah Peygamberler gönderdiği gibi Peygamberlerin karşısına da düşmanlar göndermiş. Bu düşmanlar sadece insanlardan oluşmuyor, sadece cinlerden oluşmuyor. Cinlerin de, insanların da şeytanlaşmışlarından oluşuyor. Bunlar sektörü nasıl idare ediyorlar? Peygamber düşmanlığı sektörünü yuhi ba'duhum ila ba'din birbirlerine taşımacılık yapıyorlar. Zuhruf el kavl Dışı süslü sözlerle, ugrura birbirlerine tuzak olsun diye. Peki buradaki tuzağı kime kuruyorlar? Ayetin başında kime göndermiştik bu düşmanları buyurdu Allah peygamberlere. Bütün peygamberler. O kedaile kacalne likülline Her peygamberin bu düşmanı vardır. Peygamberin peşinden gidenin yok mudur? Zaten peşinden gidenler haydi hay onlarla iç içe yaşıyorlar. Peki, peygamberlerin düşmanlarının ki onlar insanlardan da oluyor, cinlerden de oluyor, birbirlerine yaptıkları iletişim sonucu ne doğuruyormuş? Dekorlu sözler üzerinden tuzaklar kurarlar. Bunun için iblis mantıklılar, cinlerden ve insanlardan oluşanlar bir şeyin propagandasını yaptıklarında imanında sıkıntı olan ya da ekonomik gerekçelerle bir yerlere bağlı olanların bile mümin kadrolardan bile birilerinin inanacağı, aldanacağı şeyleri söylerler. Zuhrufel kavli hurura öyle dışı çirkin, ambalajsız söz söylemezler. Yatırım yaptıklarında içi boş, batıl ama dışı dekorlu konuşurlar. Peygamberler ise acı hakikatleri konuşurlar. Onun için müşteri bulduklarında bir peygamber üç müşteri bulursa bunlar üç yüz müşteri bulurlar. Niye peygamber ibadet, helal, cehennem tehdidi, sırat tehdidi diye ağır şeyler söylüyor. Bunlar Zuhrufel kavl konuşuyorlar. Ambalajlı konuşuyorlar hep. Nerede buyurdu Allah bunu? En'am suresinin 112. ayetinde. Nokta. Noktadan sonrasına devam. Velau şa'a rabbuka ma fa'luhu fezerhum ve ma yefturun. Velau şa'a rabbuka senin Rabbin ey peygamber Dileseydi onlar böyle bir oyun oynayamazlardı. وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُهُ Öyle ambalajlı sözlerle Müslümanların çocuklarını bile alt atacak bir oyun oynayamazlardı. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ O oyunla onları baş başa bırak sen. Ey peygamber karışma onların oyunlarına. Niye bunlar dekorlu konuşuyorlar ümmetin çocuklarını aldatıyorlar demeyeceksin. Rabbin böyle istiyor. Ne istiyor Rabbin? Başta zaten peygamber gönderir gibi bu insanların şeytanlarını, cinlerin şeytanlarını da o gönderiyor. Ve ne istiyor Allah o zaman? Peygamber gerçeklerinin ağırlığına katlanan kullarıyla bu ambalajlı, dekorlu sözlere Aldanan kullarını görmek istiyor Allah. Hayat başka türlü nasıl imtihan olacak ki? Yüz on üçüncü ayet. Yüz on ayeti En'am suresinin. Niye böyle yaptın ya Rabbi? وَلِتَسْغَى اِلَيْهِ اَفْئِدَتُ la yu'minun يُؤْمِنُونَ Aslında ahirete imanı olmayanların gönlü o tarafa kaysın diye bunu yaptık biz. Esasen ahireti kaybetmişler, bu dekorlu sözlerle meşgul olurlar. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ Hem onlar kendi yaptıkları işten mutluluk hissetsinler, hem de hızları kesilmesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İblisi niçin yarattığını Allah şerh ediyor bize. Ey peygamber, sen bunu gördükten sonra, ne demen lazım biliyor musun? Efe Allahi ebtegî hakemen, ve huvellezi enzeli ileykumul kitâb-i Allah size bu açık kitabı indirdikten sonra, Allah'ın dininden başka, bir kapıya mı giderim ben? deme seviyesine gelin. Allah buyuruyor. Ve ateena humul kitabe ya'lemune. Bizim indirdiğimiz bu kitabı öbür Hristiyanlar ve Yahudiler biliyorlar ennehumunazzelun min rabbike bil hak. Onlar bu kitapta bir sorun olmadığını biliyorlar. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Sakın siz bu konuda bir endişeye kapılmayın, şüpheniz olmasın. Devam ediyoruz. 117. ayete geldik. 116. ayetteyiz. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدِقًا وَعَدْلًا Allah'ın sözü son bulmuştur. O söz doğrudur ve adalettir. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ bu hiç değişmeyecektir. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Allah her şeyi görüyor. Allah her şeyi biliyor. Ne değişmeyecek? Neydi yukarıda söylediği şey? Her peygamberin karşısına cinlerden ve insanlardan bir düşman güruhu koyacağız. Onlar da ambalajlı ambalajlı konuşacaklar iman sorunu olan ahirete iman sorunu olanlar da bu tuzağa düşecekler yüreklerinde cenneti sanki bahçelerinde dolaşıyormuş gibi iman ederek görebilen müminler de bu tuzağa kapılmayacaklar dolayısıyla dedikodudan başka kabiliyetleri olmadığı zaman susturun şu Kur'an'ı diye dilleriyle propaganda yapıyorlardı Matbaa icat edilince payitahtta İstanbul'da gazeteleriyle bu pisliği yaydılar. İnternetleri icat edildiğinde de sosyal medyadan ve televizyonundan bu pisliklerini, bu dekorlu sözlerini yaymaya başladılar. Dünyanın en zalim insanları oldukları halde hırsızlık, ve her türlü ahlaksızlık onlar da olduğu halde ahlakın tipik örnekleri gibi kendilerini gösterebilecekler. 3 milyon insanı bir dünya savaşında öldürmüş bir grup, Batı grubu 3 milyon cana kıymış birisi kel yanak kuşunun filan deniz kenarında öldürülmüş olmasından ağlıyor numaraları yapabilirler. Niye? You dekorlu ambalajlı sözleri birbirlerine iyi taşırlar onlar. Şeytan mantığını oluşturur, ilham eder onlara. Onlar da şeytandan öğrendiklerini sabahleyin söylerler. Herkes şaşırır. Bu adamlar bu kadar şirretliyi nereden biliyorlar? Ta cennetteyken bunu öğrenen iblisten öğreniyorlar. Kur'an, Kur'an. Peki sonuç ne olacak ya Rabbi? Her peygambere sen böyle bir düşman güruhu gönderdin. Sonuç ne olacak? O in tuti ekser fil Bu işte sen yeryüzündeki insanların çoğunluğunu hesap edersen yudilluka ke sebilillah. Allah'ın yolunu kaybedersin. Demek ki peygamberlerin ağır hakikatları konuşmasına karşı ambalajlı cici sözler söyleyenlerin varlığı genel kitleyi oluşturacak. Kimse bu rakamlarla oynayamaz. Niye oynayamaz? وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ Çünkü o genel kitle, şu yukarıdaki saydığımız genel kitle, kalabalıklar sadece zan ve varsayım üzerinden yürürler. Peygamber hakikati Kur'an ayeti dinleyecek düzeyde değildirler. Çatlasan da, çıldırsan da çoğunluk zanla, tahminle, palavrayla, zuhrufel kavulle yol alabilir. وينم الا يخلصون onların da yapabileceği tek şey ahiret anlayışı olmayanın yapabileceği tek şey zan yapmak, varsayım yürütmek, hayaller kurmaktır. İnne rabbeke huve a'lem men yedlu an sebebihi. Bu işte kim sapık? Kim hak yoldadır? Rabbin onu çok iyi biliyor. Ve huve bil muhtedin. O hidayet bulmuş kullarını çok iyi bilir. Yani onlar dekorlu sözler ürettiler. Birileri aldandı. Birileri de yahu acaba bu doğru mu söylüyor yahu? Hristiyanlığın da hak tarafı olabilir belki. Belki İslam'ın bu bölümü yoktu. Hani Allahu Teala'nın bu ayeti o zamanın şartlarına göre miydi acaba diye dekorlu insan haklarına, kadın haklarına İşçi haklarına, sendika sektörüne hep mübarek hak hukuk üzerinden bal damlıyor ağzından zannettiklerinin hangisinin ne maksatla olduğunu ve çoğunluk denen bu büyük kitlenin men fil ardı. yeryüzündekilerin genelini hesap edecek, sayacak, onlara uyacak olursan sapıtırsın ey peygamber. Sapıtırsın. Gerçekçi, olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Nedir bu gerçekçilik? Çekirdek kadrosu Allah'ın kullarının yeryüzünün genel kitlesini oluşturması gerekmiyor olacak bir şey de değil bu zaten. Çünkü peygamberlerin hakikatleri ağır hakikatlardır. Haramı yasaklıyor. Alkolü yasaklıyor. Zulmü yasaklıyor. Ebeveyne itaati emrediyor. Kul hakkını ağır görüyor. Şehit olsan bile kul hakkından kurtaramazsın diyor. Allah'a kulluk edeceksin diyor. Nefsine tapınmayacaksın diyor. Şehvetini dizginleyeceksin diyor. insan gibi yiyeceksin, abartmayacaksın diyor. işçinin hakkını yemeyeceksin diyor. Patronun hakkını yemeyeceksin diyor. Kanun üstüne kanun. İnsanların çoğunluğu keyfi için yaşamak ister. Dekorlu sözlerle de böyle oluşacağını zanneder insanlar, dedi bu ayeti celilelerde, Allah Celle Celaluhu El-En'am suresinde. Yine El-En'am suresinin, 121. 122. ve 123. ayetini okuyoruz. Aynı sureden, bir sahife sonraki ayetlere dönüyoruz. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ Şeytanlar, şeytanlar, liyuhuna ila euliyaihim Ne demişti? Şer peygambere şeytanlar yarattık biz. Allah celle celalü bilerek, isteyerek imtihan gereği şeytanlar yarattık. Bu yarattığımız şeytanların insanlardan olanları var, cinlerden olanları var ve bunlar dekorlu sözlerle iş yürütürler. Buyurmuştu ya 121. ayete geldik. Yani ondan 9 ayet sonra bunun açılımını yapıyor allah Teala. Teala. وَاِنَّ الشَّيَاتِينَ Ayetin yukarısı var. Buradan alıyorum. وَاِنَّ الشَّيَاتِينَ Şeytanlar لَيُّحُونَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ Kendi yandaşlarına sürekli fikir taşırlar. Şeytanlar. Çünkü neydi? iki türü Cinlerden şeytanlar var. Ve insanlardan şeytanlar var. O cinlerden şeytanlar daha güçlü, daha donanımlı, bilgi kaynakları daha derin. Aa, Adem aleyhisselam zamanından beri insanlığın serüveni hakkında bilgileri var. Bu mümin geçen sene iman etmiş, önceki sene iman etmiş, iki senedir bu savaşın içerisinde, bu mümin, batıl ve hak savaşın içerisinde, öbürlerinin birikimini kendi yandaşlarına aktarırlar. Niçin bunu yapıyor İblis'e? Li yücedilüküm. Müminler olarak, Sizle kavgada güçlü olsun onların adamları diye. Onun için bir hocanın, bir öğretmenin, bir muallimin, çocuğunu eğitmeye çalışan bir anneciğin, bir babacığın, aylarca uğraştığı şey, bir haftalık bir sokak gezisinde çocukta perişan olur. 30 yaşından sonra bir insan birden dağılmış, patlamış, helak olmuş olabilir. Neden? Çünkü sen kendi özel birikiminle filan kitaptan okuduğunla telkinat yaparken, onu ifsad eden, uyuşturucuya alıştıran, ahlaksızlığa alıştıran filan arkadaş, şeytan aslında, sen onu mahallede bir komşu zannediyorsun o şeytan, o şeytan onun görünmeyen iblisin telkinatlarıyla gücünü daha yüksek hale getirdiği için iblis, o ona bu tatlıdır buna bak dediğinde sen bir sene bakma dediğin şeyi bir dakikada iflas ettirir. وَاِنَّ الشَّيَاتِينَ لَيُّهُونَ اِلٰى اَوْلِيَا۪يمِ Kendi adamlarına bilgi aktarırlar. لِيُجَادِلُّكُمْ Sizinle din kavgası yapmak için. Onun için televizyona çıkmış da filanca adam önünde bütün hocaları susturmuş. Maşallah ne derin ilmi var. Ne derin ilmi olduğunu bilinmem ama derin bağlantılarını biliyorum. Le Yuhune ila Evliya Derin bağlantıları var. Derin ilmini bilemem. Sama namazı kılmayanın derin ilmi olur mu? Wa in eta Siz bu gerçeği anlayamaz da onlara bağlanırsanız innecum <gülüyor> le Siz de müşrik olursunuz. Bu gerçeği anlamak zorundasınız. Allah ne anlatıyor kullarına? اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَوْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَسَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِمْ مِنْهَا Buraya dikkat ediyoruz. Bir insan kafirken biz ona iman nasip ederiz de o sonra kalkıp kafirler gibi hidayetsizler gibi olur mu hiç? Yani imanın bir bedeli var, bir ağırlığı var. Kezal kezü giynelil kafirine mekânı Kafirler de böyle kendilerini aldat, anlatılan şeylere kanmışlardı zaten. Nasıl bizim eva mekane meyten, ey kafiran, biri birisi kafirken fehhiyei ne? Biz ona iman nasip ettik? Bu nasıl kendisini karanlıklarda yürüyen kafir gibi görür? Nasıl ambalajlı sözlere aldanabilir? Kederke <gülüyor> zügyine lil kafirin. kâfirler de bu dekorlara aldandı zaten. Ve <gülüyor> kezalike, yine En'am suresinin 123. ayeti. Ve <gülüyor> kezalike, işte böyle. Cealna fi kulli Her yörede, Ekberu mujrimiha ağır kafirler yarattık her bölgede her yerde her köyde üstelik Fi kulli her köyde bir ağır bankonot kafir var muhakkak. Diyemkuru fiha orada şeytan namına tuzaklar kursunlar diye. Uma yemkurun illa bi amfusin ma Ama onlar hep kendilerine tuzak kuruyorlar aslında kendi cehennemlerini Hazırlıyorlar. Siz niye onlara aldanıyorsunuz ki? Fussilet suresinin 25-26. ayetindeyiz şimdi. Fussilet suresinin 25-26. Başta ne dedim aziz kardeşlerim? Kur'an bu ayetler bir tefsire ihtiyacı olmadan sadece Arapça bilmekle anlaşılacak kadar açık ve berrak bir şekilde Tartışılacak bir konu yok ortada. Anlaşılmayacak bir kavram yok. Bizi iman hakikatimizi anlamaya davet ediyor. Bundan ashab-ı kiram o gün için bir mücadele çıkardı. Taktik öğrendi. Anladılar ki bu kafirlerin dekorlu sözlerine aldanırsak yakar Allah bizi. Kıyamete kadar da böyle bu. Biz şimdi internet çağında iblisin nasıl birbirine bilgi aktardığını görüyoruz. Yarın belki 20 sene sonra insanlık bugünkü bir kargo bile sayılmayacak kadar daha büyük teknolojilerle iletişim kuracak. İblis de daha güçlü bir şekilde kendi küfrüne ve tuğyanına hizmet ettirecek işler yapacak. Ümmeti Muhammed'in nazlanma hakkı yok ki. Hangi zamanda Allah Murad ettiyse imtihan etmeyi o zamanın imtihanına bütün müminler hazır olacaklar. Kimse nazlanıyorum diyemez. <gülüyor> bu zor geldi diyemez. Peygamberlerin davası ağırdır. Peygamberler şımartmazlar. Allah adına konuşuyorlar çünkü. Cennet ucuz değil ki peygamberler şımartsın insanları. Cehennem basit bir tehdit değil ki. Elbette uğrunda. Müslüman nefeslerini de sayacak. Haramdan kaçacaksın. Zulümden kaçacaksın. Küfürden kaçacaksın. Tuğyan'dan kaçacaksın. Dostun, düşmanın hep Allah'tan yana olacak ki yarın Allah'ın cennetinde olabilesin. Fussilet suresi 25 ve 26. ayetinde bu mübarek ayetlerin mantığı devam ediyor. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَانًا Biz o adamlar için onlar için şu Allah'a ve peygambere başka aldıranlar için arkadaşlar getirdik. Arkadaşlar getirdik. Ebu Cehillerin, Ebu Ley'lerin kimse isimleri önemli değil. Önemli olan tipleri. Tipleri nedir? Allah'ı kabul etmemek. Müslümanın şeriatlı olmasını kabul etmemek. İpsiz, sapsız, kendi kendine yaşayan bir insan olarak kalmasını istemek insanlığın iblisin asıl hedefi, kendi düştüğü çukura bütün insanlığın düşmesini istiyor çünkü. O kayıdda alı kuranı hepsinin bir arkadaş kitlesini hazırladık. Faze yinulu umma biine idiyim, wama kalfhum. Onlar da bu arkadaşlar da mevcut dünyadaki imkanları dekorlu hale getirdiler. O ma ahireti de gereksiz hale getirdiler. Wa hatta aleyhimul bu sefer kanunumuz geçerli oldu. Nedir o kanun? Fi ummen kad khalet min qablhim min el cin vel ins. Kendilerinden önceki insanlardan ve cinlerden kafir olanlar Kafir olup cehennemlik olanlar hakkındaki kanunumuz, yani cehennemde kalma kanununu bunlara da uyguladık. Ne yapmış Allah? Bir arkadaş atmosferi oluşturmuş. O arkadaş atmosferi ne sağlamış? Ne yapıyorlarsa dünyalık harika. Harika. Düğünde çaldı oynadı harika. Alkol sosyal hakkı oldu. Zulüm. Yasal hakkı oldu. Ahiret ertele gitsin. İki temel hastalığı bu oyunun. Dünyayı putlaştırmak, ahireti ertelemek. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Hiç ahiret olmayacakmış gibi. Bu sağlanınca, bir insanın kafasında, bir toplumun kafasında, yokmuş ahiret sanki, hiç dirilmeyecekmiş gibi, bir zemin oluşunca dünyada her şey mübah. Haram yok, yasak yok. Zulüm serbest. Anlaşılınca fe hakka ve hakka aleyhimul kavl. Kanun gerçek oldu o zaman. Nedir kanun? Herkes cehennemlik. O قال الذين كفروا işte bunun için kafirler diyorlar ki la tesma'u li hadal kur'an Kur'an dinlemeyin. Vel gavfi, gürültü yapın Kur'an okunurken. Leallekum teglibun. Böylece galip olabilirsiniz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ta Kur'an'ın indiği günden itibaren, Kur'an'ı gürültüyle susturun kampanyası vardı. Kalem suresinin 51. ayetine geldik. Ama nereye geldik biliyor musunuz? Bütün bu Yunus suresinden aldığımız, Fussule suresinden aldığımız ayetlere, din hakikatine on binlerce sahabi, ibretle bakıp, yeryüzünde Allah'ın görmeyi murat ettiği kulları haline gelince, hem de 20 sene gibi kısa bir zamanda Allah'a secde etmeyi en büyük lezzet olarak gören aylardır fıçılarda biriktirdikleri şarapları sadece Allah kötüdür dediği için Medine sokaklarına döken o mücahitler iblis tarafından görüldüler kudurdular kudurdular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve talebelerinin yeryüzünde gerçekleştirdikleri bu zafer delirtti onları. Delirtti. Medine sokaklarında Kur'an'ın yükselen sesi, Bilal'in yükselen ezan sesi çıldırttı onları. Kalem suresinin 51. ayetinde bu tasvire dikkat edin. Bu şeytanı ta cennetten babasını, Adem babasını çıkarttığı günden beri, zaferle Nuh aleyhisselam tufanında, Lut aleyhisselam tufanında, Salih aleyhisselamın kavminin azap görmesinde vesaire İbrahim aleyhisselamın Nemrut tarafından işkence görülmesinde, hep yeryüzünde kabadayı kabadayı dolaşan iblis, Medine sokaklarında Zenci Bilal'in şeriatla, nurlanmış bir adam olduğunu görünce, Ümmeti Muhammed'in Allah'ın kulları olmaktan zevk aldığını görünce ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim bir çocuk olduğu halde bin bir işkenceye ve zulme tahammül ederek kısa bir zamanda insanlığı Allah ile buluşturduğunu görünce ve inneke edullazine kafarû leyzlukûne kebabsârihim لَمَّا سَمِعُوا اَذْذِكْرَ وَيَكُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ Ey peygamber, görüyor musun? Seni neredeyse bakışlarıyla yere yıkacaklardı. Öyle bir nefret doluydu hainler. Ve sonunda okunan bu Kur'anları dinleyince, bu kadar propagandadan sonra, وَالْغَوْف۪ي Gürültü yapın şu Kur'an duyulmasın diye, Böyle bağırıp çağırdılar. Buna rağmen Kur'an devlet oldu. Medeniyet oldu. Kölelere hürriyet getirdi. Kadını Allah ile buluşturdu. Cennetin kapılarını ta Medine sokaklarına kadar açtı. Baktılar ki bu ne yahu? ne Hani iblis güçlüydü? İnnehu mecnun. Bu adam deli yahu. Bu adam deli. Nasıl bunu yaptı? Dediler. Kafirler... Bu ayet indiğinde silahlıydılar zaten. Donanımları vardı. Rum İmparatorluğu da, Pers İmparatorluğu da Medine'yi yerle bir etmek için planlar yapıyordu. Ama ümmeti Muhammed kendine sahip olunca, Allah'ın şeriatının etrafında kenetlenince, gayizleriyle gebermekten başka bir şey bulamadı. وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ellerinden gelseydi, ellerinden gelseydi, لَيُزْلِقُونَكَ بِيَبْسَارِيمُ Gözlerinden çıkan nefretle seni boğacaklardı ya Resulallah. Becerebildiler mi? Hayır. Beceremediler. Kıyamete kadar becerebilecekler mi? O Medine'de Bilal'in duruşuyla durduğu sürece müminler, çatlayacaklar, patlayacaklar, Allah'ın nurunu söndüremeyecek. Yeryüzünü bir daha iblise teslim ettirmeyecek allah Teala. Evet çoğunluk onlarda olacak ama müminler Allah'ın muradı olan insanın secdeye kapanmasını gerçekleştirmeye devam edecekler. Onur zaten bir daha sönmedi. Peki biz şimdi ne yapacağız? Bu ayet kime hitap etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Kalem suresinin, El Kalem suresinin 51. ayeti. Ne buyurdu ona? Seni gözleriyle devirecekti bu adamlar az kalsın. Öyle bir nefret. Yani elleriyle bir şey yapamıyorlar. Çıldırıyorlar. Gözlerinden öyle bir nefret çıkıyor ki, o nefret zannedersin, ışın olmuş da karşısındakini kadar Daha devirecek adam. Lema zikr. Kur'an'ın yayılışını görünce. Allah. Demek ki kıyamete kadar topraklarımızda ve dünya topraklarında 8 yaşında 10 yaşında çocuklar Allah'ın kitabını ezberlemeye devam ettiği sürece küfür kuduracaktır. Başka çaresi yoktur. Gözlerinden lazer ışını fırlar gibi kuduracaklardır. Allah'ın kitabı hala niye okunuyor diye. Korkunun ecele faydası olmadığı gibi onların bu kuduruşunun da Kur'an'ın nurunun sönmesine sebebiyeti yoktur. Ve Hicr suresinin 94-99. ayetlerine şimdi bakıyoruz. Yine Allah Azze ve Celle peygamberine hitap ediyor. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ Ap açık konuşsan sana emredileni ey peygamber. وَاَعْرِضْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Takma müşrikleri sen. İşine bak. Yüksek sesle Allah'ı dillendir. Müşriklere bakma sen. اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ Seninle alay edenleri bize bırak sen. Onları bize bırak. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا Onlar Allah'tan başka bir ilah tağa getirmeye çalışıyorlar. Para ilahı, putlar, şehvet ilahı bir şeyler getiriyorlar. فَسَوْفَ <gülüyor> يَعَلَمُونَ Görecekler onlar, anlayacaklar. ne <gülüyor> نَعْلَمُ Ey peygamber biz biliyoruz. Enneke yadıyku sadruke bimâ yekûlûn. Bu adamların konuştukları, senin göğsünü daraltıyor, bunu biz anlıyoruz. Kötü konuşuyorlar çünkü. Mecnun diyorlar. Delisin sen diyorlar. Mağlubiyeti kabul edemiyorlar. Anlıyoruz, sen daralıyorsun ey peygamber. Fesbih sebbih bi hamdi rabbik. Sen Rabbini tesbih et. Ne demek? Tesbih et etmek subhanallah de demektir ne demek subhanallah Allah hiçbir şeyi eksik olmayandır demek eksiklik yok Allah'ta demek senin göğsünün daraldığını üzüldüğünü görüyoruz ey peygamber sen tesbih et de ki Allah eksiklik sahibi değildir. Gönderdiyse peygamberini, şeriatını, Kur'anını bunu tamamlayacak demektir. İtiraf et bunu. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Sonra da secdeye kapan sen. İbadetini yap. وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَعْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ölünceye kadar da Rabbine kulluğa devam et. Bu mübarek ayetleri okuduk. Evvela kendim için. Sonra siz dinleyen mümin kardeşlerim için. Gereği gibi bu ayetlere iman ve amelle yapışmamızı Rabbim bize kolay etsin diye milyarlarca kere dua ediyorum. Ya Allah, Ya Allah. Bu ayetlere sarılan sahabiler iblisi çıldırttılar da elleriyle silahlarıyla yapacak bir şey bulamadılar. Gözlerinden zehir kustular. Gayzlarından, işlerindeki nefretten dolayı. Peygamberine aleyhissalatu vesselam indirdiği ayetler bizim iman ettiğimiz ayetlerdir. Allah -u Teala peygamberine 15 gün sonra bu sorun çözülecek buyurmuyor. Bana bırak gerisine karışma diyor. Onların savaşlarını federhumme meefturun bırak onların iftira ediyorsa etsinler sen işine bak diyor. Bu ayetler elhamdülillah bize indi. Allah'tan haya ederim. İnanıyor muyuz şimdi bu ayetlere demeye? Allah'tan haya ederim. Elhamdülillah İmanda biiznillahü teala bir sorunumuz yoktur. Ama imanda değil, sonuçlandırma açısından sorularım var. Veya endişemizin olmaması gerektiğine dair işaret vereceğim yerler var. Bir, Allah-u Teala'nın dininin bir dönem Yine Allahu Teala'nın muradı ve planı ve bir maksadı gereği bir kenarda duruyor gibi olmasına aldanıp yarınlar Allahındır ve ezanlarındır. Kur'anındır yarınlar deyip deyemediğimizi test edelim. Kafirlerin ellerindeki silahları, kurulları, birleştirilmiş milletleri vesairesi Gözümüzde Allah'ın kudretinin üstünde midir, değil midir? Bunu bir test edelim. Nasıl görüyoruz? Müslüman ve ümmeti Muhammed'in, şu ümmeti Muhammed'in, Müslümanların, mevcut halinin, ne yapalım bir kere düşüldü böyle deyip, pes ettiğimiz bir görüntü olup olmadığını içimize bir soralım. Ümmeti Muhammed'in, zilletine bir tür razı mıyız dördüncü sorum biz Allah'a imanda bu ayetlere teslimiyette bizim gibi bu dünya konjektüründe doğmuş büyümüş şu okul bu okul mezunlarını mı örnek alıyoruz nasıl düşünüyorlar Akademisyendi, siyasetçiydi vesaireydi. Onları mı örnek alıyoruz? Ashab-ı kiramı mı örnek alıyoruz? Radıyallahu anhum. Bunu da sormak zorundayız. Beş. Bizim bu ayetlerden sonra, Müslüman olduğumuzu namazımızla, orucumuzla, kadın kızlarımız tesettürümüzle, Allah'ın şeriatını öğrenmemizle, amel etmemizle, düğünümüzle, cenazemizle, mümin olarak, bu hayatta bulunduğumuz herhangi bir yerde, ben müminim diye, haykıran kimliğimiz, sloganvari bir sözde değil, eylemle, yapabildiğimiz bir iş midir? Değil midir? Bunu düşünelim. Altı. Ümmeti Muhammed olarak, Önümüzdeki seçimleri kazanmak, belediyeyi kazanmak, bir derneği ele geçirmek gibi lokal hedeflerle bir meşgulüz? Yoksa 300 sene sonra Ümmeti Muhammed diye bir kavram üzerinde mi çalışıyoruz? Bir çocuğun İmam Hatip okuması veya hafız olmasını çocuğumuzu yetiştirip Müslüman yapmak olarak mı istiyoruz? Ümmeti Muhammed'e büyük bir tuğla yerleştirip yapıyı güçlendirme olarak mı görüyoruz? Bu da bir soru. Ve yedinci sorumuz: Kaçırdığım namazlar var mıdır? E vardır tabii filan yerdeki namaz kaçırılmış olabilir. Tıpkı bunun gibi bu büyük hedefler konusunda, tembellik yaptığım günler olmuş mudur deyip, o günler için istiğfar ediyor muyuz? Sekiz. Allah'ın dini var, dinin şeriatı niye yok? Soruyor muyuz yeri geldiğinde? Ne demek din? Din, İman esasları demek. Şeriat ne demek? Onların hayat içinde uygulanması demek. Burada, ne yapıp ne yapmadığımızı, birbirimize söylememizin bir manası yok. Herkes birbirine bilgi versin bakalım deyip, kulaktan kulağa bir masal oynamıyoruz biz. Allah, bu ayetler, ve ben benden başkası beni ilgilendirmiyor şimdi bu ayeti kerimeler bana indi ben müminim çünkü ben bunlara iman ettim bunlardan en azından bir heyecan çıkarmam gerekiyor benim bari heyecanı bende olmalı bunun Hayır, ben derenin sürüklediği seldeki kalın kalın kayalar gibi gürültüler yapıyorum. Ama Allah'ın dini ve gelecek hakkında, mevcut durum hakkında, meleklerin defterlerinde sorunlu mümin olarak görülüyor muyum acaba? Hoca olmak gerekiyor mu bu ayetleri anlamak için? Bu ayetleri anlamak için hoca olmak gerekiyorsa, eğer o kadar derin konularsa bunlar, o zaman ashab-ı Allah'ı razı edecek o büyük imana, o büyük heyecana nereden kavuştular? Bu soruya cevap bulacağız. Özel korunmuş kulları mıydı Allah'ın? Hayır. En ağır imtihanlara onlar yakalandılar. Çoğumuzun görmediği etmediği imtihanlara yakalandılar. İblis onların bir kısmını kandırıp peygamberi öldürmeye gönderdi Aleyhissalatu vesselam. Bugün hiç farklı değildir o günden. Aynı ambalajlı sözleri kafirler hala kullanıyorlar. Aynı taktiği kullanıyorlar. Çağın şartlarına göre değiştiriyorlar. İmanımızı koruma mücadelesi yapıyoruz biz. Birbirimizi ikna etmemizin gereği yok. Ama yemri bil ma'ruf yapma, nehyi anil münker yapma gereği var. Velhamdülillahi Rabbin alemin.